Bismillahirrahmanirrahim 50 De ki, size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben kaybı da bilmem. Ve size bir melek olduğumu da söylemiyorum. Ben bana vahy olmandan başkasını uymam. De ki, hiç görenle görmeyen bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? 51, 52, 53 54 Rablarına toplanacaklarından korkanları sen onunla uyar. Ondan başka bir dost ve şefaatler yoktur. Omulur ki sakınalar. Sabah akşam Rabblarına rızasını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından sana bir şey yoktur. Senin hesabından onlara bir şey yoktur ki. Onları kovasın da zalimlerden olasın. Biz böylece onların bir kısmını bir kısmıyla denedik ki aramızdan Allah bunlara mı lütfetti desinler Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde de ki selam size Rabbimiz rahmeti kendi üzerine yazdı içinizden her kim ki bilmeyerek bir fenalık yapar da arkasından tövbe eder ve ıslah ederse şüphesiz o gafurdur, rahimdir. Evet kardeşlerim Allah subhanahu ve teala'nın Resulü Allah'ın hazineleri benim yanımda değildir. diyor. Teala elçisine bunu söylemesini emrediyor. Ben onlara sahip değilim. Onlar da tasarruf eden de değilim. Ben gaybı da bilmem. Ben demiyorum ki kaybı biliyorum. Bu ancak Allah'ın indindedir. Allah beni mutlale kıldıklarının dışında kayıptan hiçbir şeye mutlale değilim. Ve size bir melek olduğumu da söylemiyorum. Ben melek olduğumu ileri sürmüyorum. Ben ancak bir beşerim. allah Teala tarafından bana vahyolmuş Allah beni bununla şereflendirip bununla bana nimet vermiştir, buyurmuştur. Evet. Kureyş müşrikleri rayıflardan Hazreti Peygamber'e iman edenlerle alay ediyor ve onlardan güç yetiştirebildiklerine işkence ediyorlardı. Onlar diyorlardı ki aramızdan Allah bunlara mı hükfetti Allah bizi bırakıp da bunları şayet ulaştıkları hayır ise hayra ulaştıracak değildir diyorlar. Nitekim onlar bu iş bir hayır olsaydı onlar bizi geçemezlerdi demişler. Ve yine Allah ayetleriniz kendilerine açıkça okunduğu zaman küfreden o adamlar müminlere bu iki takım insanın hangisinin makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir derler buyurmuştur. Sahih bir hadiste allah Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza değil kalplerinize ve işlerinize bakar buyrulmuştur. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz allah Teala yaratmaya hükmettiğinde kendi katında arşın üzerine kitabına şunu yazdı. Muhakkak rahmetim gazabımı yenmiştir. Evet. Allah bizi rahmetine erdirdiklerinden eylesin. Bizlere merhamet etsin, acısın ve iman edip salih amel işleyenlerin ağzına katsın. 55'ten 59'a kadar biz böylece ayetlerimizi açıklarız ki suçluların yolu sana belli olsun. Peki Allah'ı bırakıp da taptığınız başka şeyleri tapmaktan men olundum. De ki sizin heveslerinize asla uymam O takdirde sapmış olurum da Hidayete erenlerden olmam De ki ben şüphesiz Rabbimden bir hüccet üzereyim Siz ise onu yalanladınız Sizin acele istediğiniz şey yanında değildir Hüküm ancak Allah'ındır Doğrusu o hakkı haber verir ve o ayır dedenin en hayırlısıdır. Peki, acele istediğiniz şey benim yanımda olsaydı, Benimle aramızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri çok daha iyi bilendir. Kaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka kimse bilmez. Karada ve denizde olanı da o bilir. Bir yaprak düşmez ki, onu bilmesin. Yerin karanlıkları içinde tek bir tane yaş ve kuru müstesna olmamak üzere her şey apaçık bir kitaptadır. Aleykümselam ve Rabbim Rabbim Sübhanahu ve Teala hidayet ve olgunluk yoluna dalalet eden hüccetleri hak ile mücadele ve hakkı karşı direnmeyi kötüleyen delilleri daha önce zikredildiği gibi biz böylece muhatapların açıklanmasına ihtiyaç duydukları ayetlerimizi açıklarız da peygamberlere muhalefet eden suçların yolu sana besbelli olsun buyurmuştur ve yine Rabbimiz peki şüphesiz ben Rabbim'dan onun bana vahyettiği dinle dair bir hükhet üzereyim siz ise onu Allah'tan bana gelen gerçeği yalanladınız sizin sadece istediğiniz azap yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır buyurmuştur. Bu ayet ile Buhari ve Müslim'de Ayşe annemizden gelen bir rivayette kardeşlerim Ayşe annemiz bu ayeti ve vesselam'a sormuş. Ey Allah'ın Resulü, Uhud gününden sana daha zor gelen bir gün oldu mu? ve vesselam senin kavminden öylesi şeylere uğradım ki, Akabe gününde onlardan gördüğüm çok daha şiddetli ve ağırdı demiştir. Kendimi İbni Abd Yale'yi İbni Abd Kulale arz etmiştim. Onlardanım arzuladığım cevabı vermemişlerdi. Onlardan ayrılarak yüzümün dönük olduğu tarafa doğru düşünceli bir halde yürüdüm. Karnı fealibe varıncaya kadar ayrılmadım. Orada başımı kaldırdım ve bir de, bir de gördüm ki beni gölgeleyen bir bulut var. Bir de baktım ve gördüm ki Cibril orada ve bana şöyle sesleniyor. Muhakkak ki Allah-u Teala sana olan sözünü sana verdikleri cevabı işitti. Onlar hakkında dilediğini emretmen için Allah sana dağların meleğini gönderdi. Dağların meleği bana seslenip selam verdi ve şöyle dedi. Ey Muhammed, Allahu Teala kavminin sana olan sözünü işitti ve dilediğin emri bana vermen için Rabb'im beni sana gönderdi. Ne dilersin? Dilersen ahşaban dağlarını onların üzerine kapatayı vereyim. Allah Resulü ise şöyle buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. Bir Allah Teala'nın onların soyundan Allah'a ibadet eden, ona hiçbir şeyle ortak koşmayanları çıkaracağını umarım buyurmuş. Bu hadis, bu hadise göre melek Allah Resulü'na onları azap etmeyi ve onların kökünü kazımayı arz etmiş. Aleyhissalatu vesselam ise onların soyundan Allahü Teala'nın Allah'a hiçbir şeyle ortak koşmayanları çıkaracağını Ümidiyle bunda acele etmemiş ve onlar için geciktirme isteğinde bulunmuş. İşte bu hadisiyle ile allah Teala'nın bu ayette de ki acele istediğiniz şey benim yanında olsaydı benimle aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri çok daha iyi bilir sözünün telifidir.